ağladım güldür beni gel gör beni aşk neyledi çok Aşk Gel gör beni beni. Aşk ne illedi? Derde girip dar illedi. Gel gör beni beni. Aşk ne? göl gel gör beni aşk deyledim. Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Türkülerle Yaşam programında bu hafta da yine beraberiz. Ben sevgi Can Dalga ve Celal Özel ile beraber bugün yine güzel büyük bir ozanımızı, şairimizi işleyeceğiz. Dinlediğiniz üzere anladığınız gibi kim? Celal sen söyle. Yunus Emre. E, merhabalar Radyo Yaman dinleyicileri. Evet, e, Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam'a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre. Evet, buradan başlayalım. Türküler ve Yaşam programı da artık e, ozanlarımız adına. Çok önemli bir program oldu. Evet, kesinlikle. Çünkü öyle. her hafta bir ozanımızı anlatırken bize dinleyenler onu söylüyorlar. Hem e, radyoda yaptığınız müzikle hem de e, sohbetinizle bayağı e, bizi radyonun başından ayırmıyorsunuz diyorlar. O da güzel bir şey yaptığımızın belirtisi. Evet, evet hocam. Sağ olsunlar. Şimdi bir, hemen bir program çıkaralım o zaman. Neyle başlayalım? Çünkü Yunus Emre de hakikaten bir diğer ozanlarımız gibi... Ee, diyeceğim hatta şey e, diyor ya bir bilgin. Tarihte bazı insanlar büyük izler bırakırlar ama bazıları hı hı. vardır ki hakikaten diğerleri onların yanında bile çok küçük kalır. Yunus Ebre'nin yanında diğer e, isimler bence biraz daha sanki değil mi küçük kalıyor diyebilir miyiz? E, tabii yani şimdi bakıldığı zaman hem şiir e, ozanlık yanı, tasavvufi yanı, dünyaya bakış açısıyla insan olma özelliğiyle bütün 13. yüzyıldan özellikle yaşadığı çağa itibarıyla günümüze kadar gelmiş ve hala onun sözleri ve şiirleri yazdıklarıyla beraber müzik dalında yani sanat dalında yeniden yeni eserler ortaya çıkarılabiliyor. Hala da yapılabiliyor. Yani türkü formunda, sanat müziği formunda hatta opera diyebileceğimiz formatlarda da yapılabiliyor. Evet, çok, çok, onun için çok çok, çok yönlü. Evet. Çok da şiirleri var ee, onlardan bahsedeceğiz. Hani e, Türkiye ya da Anadolu diyelim Türkiye demeyelim de Anadolu deyince herhalde yurt dışında sorsalar şöyle çevirseler birini de ilk aklınıza gelen isimler deseler. Mesela ilk bence üçte ya da beşte değil mi Yunus Emre denir herhalde Mevlana sayılır değil mi? Evet Yunus Emre, Yunus Emre Mevlana sayılır. ve Hacı Bektaşi, Hacı Bektaşi Veli denilen bir kesinlikle herkesin aklında olabilecek. Yüzyıllardır evet. etkisini gösteren. Kültürümüze sadece türkülerimize değil yaşayışımıza belki de bu hoşgörümüzü değil mi misafirperverliğimizi önemli, sevgi dolu oluşumuzu belki sıcakkanlılığımızı kökende belki de bu aşıklardan alıyoruz. bu Birçok şiirinde buna Anlıyoruz. benzer şeyleri veriyor. Hani kısa bir şekilde bir garip öldü diyeler. Üç gün sonra duyalar. Soğuk ile yüyalar şöyle garip bencileyin, bencileyin gibi yani kendini çok mütevazı. böyle önemseme, önemsemeyen yani halkla vatandaşa gerçekten kendini sıradan biriymiş gibi anlatan ama çok büyük şeyler anlatan bir ozan. İşte insanlar hani diyoruz ya büyüdükçe küçülüyorlar gerçekten böyle hani diğer ozanlarımızdan da bahsederken böyle demiştik... Ee, Gerçekten o aleme girerken yani bilgi bilim alemine girerken alimleşirken daha doğrusu evrenin e, karmaşıklığını kendi e, kafalarında bir şeyini buluyorlar onlar zaten cevabını buluyorlar. Ve onun ne kadar geniş ne kadar büyük olduğunu işte bu sevgi yumanın e, ve görüyorlar kendilerini bir nokta gibi değerlendiriyorlar. Ben bir hiçim diyor artık hiçlik mertebesinde kendisini görüyor ve vahdit vücut var mesela tasavvufta. Evet. Ee, i̇nsanı kamile eriyor tamamen olgunlaşıyor ve artık orada Allah'ı tamamen kendisinde hissediyor Allah bendedir diyor enel haka giriyor Tasavvufun e, özünde bu var Yunus Emre'de de şimdi bahsedeceğiz zaten bu yönünden Yine işte kendisini çok küçük bir zerre gibi gören bu evrende zerre gibi gören ozanlarımızdan birisi bir Yunus Emre'de ...şeyle başlayalım mı Celal abi Hayatından kısa hayatından önce oradan bir girelim bir bence. Nerede yaşamış, nereleri evet. gezmiş, ne yapmış... ...ondan biraz bahsedelim. Bence Sendeki siz bahsedelim. Ben mi gireyim? Ufacık bir bahsedelim. Evet, şimdi kaynaklara göre... ...1238-1240 gibi... ...hani bakıldığı zaman... ...13. yüzyıl diye söyleniyor. Fakat hani çok... çok ...doğum tarihiyle ilgili... ...bir belge yok. İşte değişik şeyler, rivayetler var. Yani... Ee, hemen hemen hayati ve şahsiyeti hakkında çok şey bilinmiyor ama evet. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun da çeşitli bölgelerinde küçük büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı yüzyılın ortalarından yani 13. yüzyıldan itibaren Osmanlı Beylikleri'nin kurulmaya başlandı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar e, onu Orta Anadolu Hafızası'nda doğup yaşamış bir şair veya Eren'dir. Evet. Hani o evet. anlamda evet. halk gözünde çok önemli. Evet. E bir de Biraz önce söyledik hani Yunus Emre Uzun bir süre Hacı Bektaş Veli Dergahına da çile doldurmuş hı hı. Aynı zamanda Hacı Bektaş dergahına da hizmet etmişti Mesela o yönüyle Onların hikayeleri çoktur hı hı. Hani birine, Oradan bir menkübe kötüleyip... anlatacağım ben evet, birazdan O yüzden parantez açarak hı hı. E, Girmek istedim e Yunus'un yaşadığı yıllara da bakıldığı zaman Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve Yağmaları ile iç kavgoya çekişmeler Siyasi otorite zayıflığı hı hı. Hatta kıtlık ve kuraklıklarla Perişen olduğu yıllar yani o dönemlerde de çok fazla yokluklar da var. Hı hı. E sonra ikinci yarısında da 13. yüzyılın sadece siyasi çekişmeler değil hani çeşitli mesefi inançların Batini ve mütezelli görüşlerinin yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zaman. Böyle bir ortamda Mevlana Celaleddin Rumi biraz önce söyledik. Hı hı. Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran Veli gibi ilim ve irfan önderliğiyle birlikte Yunus Emre Allah sevgisini özellikle hı hı. aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini İslam tasavvufunu da işleyerek Türk İslam Birliği'nin oluşmasına önemli bir vazifeler yapmıştır. Hı hı. Yani şimdi Yunus Emre'nin özellikle e, Risaletü'n-Nusiye adlı han Mesnevisinin hı hı. ve evet. e, bir sürü Risaletü'n-Nusiye adlı hı hı. Mesnevisinin sonunda söze tarih 707 idi. Yunus Cani bu yolda fidiydi. Beytinden de anlaşıldığı kadarıyla e, o yani milattan Vitri takvime göre, göre yürüyoruz evet. ama şeye evet. göre 1240'lı yıllara, yıllara galiba değil mi? Yıllara denk geliyor. Evet, o, aynen öyle. Hı -hı. Yani o yüzden çok fazla doğum tarihiyle ilgili rivayetlerde e, o kadar önemli değil ama bıraktığı da. eserler daha Hı -hı. çok. Evet, hani belgelerden Hı -hı. anlaşılacağı üzere çok e, değişik şeyleri var. Hani tarihler o kadar önemli değil ama Hı -hı. eserler Hı -hı. çok. O halde eserlerden bir tane hemen örnekleyelim Erdemcim, Ecel elinden söyleyelim. Bence doğduğu yerle konusundaki tartışmalar hani Eskişehir'in Mialiççik ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ama hani şiirlerden e, çıkarılan şeyle beraber bilgilere göre de babalılardan Taptuk Emre'nin dervişi olarak hani hatırlanıyor. Hacı Bektaş ile ilgisi vilayetnameden de kaynaklanmaktadır. Yine Hacı Bektaş'a biraz birinci bölümde de e, bahsettik ya. Evet. Yani Büyük bir ihtimalle o Hacı Bektaş'la ilgili olan kısmında anlatırsan orada bir... E, Hemen o menkıbeyi ben aktarıyorum evet. o zaman. Şimdi köylerin birinde Yunus adında bizim Yunus bir genç vardır ve reçberlikle yani çiftçilikle geçinir, fakirdir. Bir yıl kıtlık olur. Yunus'un fakirliği büsbütün tabii ki artar. Ve e, birçok keramet ve e, ihsan sahibi olduğunu bildiği Hacı Bektaş'a gelip yardım etmeyi düşünür. Ee, sığırın üstüne bir miktar alıç yani işte yiyecek, Hı -hı. yedek, e, azık koyar ve dergaha gider. Pirin ayağına yüz sürerken hediyesini verir. Bir, bir miktar da e, buğday ister. Hacı Bektaş ona lütufla muamele ederek birkaç gün dergahta misafir eder. Yunus geri dönmek için acele eder. Çünkü bir an önce eve yiyecek götürmesi gerekir. Dervişler pire Yunus'un acelesini anlatırlar. O da buğday ister yoksa erenler himmetimi der. ''Yunus buğday ister. Bunu duyan Hacı Bektaş tekrar haber gönderir. İsterse o alıcın her tanesine nefes edeyim.'' der. ''Yunus buğdayda ısrar eder. Hacı Bektaş üçüncü defa yine haber gönderir. İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim.'' der. Ama yine Yunus kabul etmez. Buğdayda ısrar eder. Sonra buğdayı verirler. Yunus dergahtan uzaklaşır. Yolda yaptığı kusurun büyüklüğünü anlar, düşünür, taşınır. Acaba ne anlama geliyordu ve himmetin anlamını idrak eder ve pişman olur. Geri dönerek kusurunu itiraf eder. O vakit Hacı Bektaş onun kilidi Tapduk Emre'ye verildi der. Ve ona gitmesini, ondan icazet almasını söyler. Ve e, Yunus Emre de Tapduk Emre'nin dergahına gider ve ona kapılanır. Kapılanmak e, evet. tabiri vardır. E, eskiden dergahlarda işte Erenlerin Tapduk Emre gibi, Hacı Bektaş gibi... ...erenlerin e, biat müritleri vardır... ...ve onlara kapılanırlar... ...onlar orada... E, ...bütün dünya nimetlerinden ellerini... ...teklerini çekerler... ...tamamen on, kendilerini o yola adarlar... E, ...şeyde de bu var aslında... ...yani hani tekke ve dergahlarda... ...bu böyle... ...mevlevi hanelerde de bu böyle aslında... Hı hı. E, ...şeye baktığımızda... ...hani konudan konuya geçiyormuş gibi oluyorum... ...ama buradan şimdi ben hemen... ...ufak bir parantez açmak istiyorum... Türk halk müziğinin ve Türk sanat müziği dediğimiz klasik Türk müziğinin aslında e, temellerinin atıldığı yerler buralar. Birisi Hacı Bektaşi Veli'nin dergahı, birisi de Mevlana'nın. Evet kesinlikle. İhane. Birisi Mevlivi İhane diyor, e, semalar dönülüyor. Diğerinde e, dergahlarda ise semahlar Semahtır. dönülüyor. İşte birinde değişler, nefesler okunuyor ve Hacı Bektaş'ın öğretisi var. Diğerinde Mevlana'nın. Aslında e, şey hedef aynı. Evet. Yani her ikisi de Allah, Allah sevgisi, sevgisi. Evet. insan sevgisi içinde kaynaşmış olan, kendi özünden arınmış olan Allah sevgisi. Her ikisinde böyle gidiş yolları birazcık farklı ve dediğim gibi iki müziğin de oralarda temelleri atılıyor. Evet, e, güzel e, bir e, bölüm. Hı hı. Evet, burada hani bakıldığı zaman da e, mısralarında da hani genellikle Yunus Emre'nin ...didaktik ve ahlak terkinlerinde bulunuyor... ...hani genellikle Yunus Emre... ...gönül kırmamak konusunda da ayrı bir önem veriyor... ...hani bizim bildiklerimiz... ...tabii hep genel şeylerimiz de var... Evet. ...şiirlerinde de mesela... ...bunu çok fazla işliyor... ...yani gönül kırmamayla... Evet. ...başka bir özelliği de... ...yani işlediği konuları ve telkinleri... bizzat kendi hayatında da uygulaması... ...hani hep Yunus'a kendine söylüyor... ...yani bunları işte şöyle yaptığını... Anlat, ...anlatarak belirtiyor... ...yani... Ben hani İslam'a bakış açısında da sabır, kanaat, hoşgörülük, cömertlik, iyilik, fazilet gibi değerleri benimsemeyi de şiirleri vasıtasıyla da telkin ettiğinde bütün şiirlerini de görebiliyoruz Yunus Emre'nin evet. yanlış hatırlamıyorsam. Ne evet. olursan. Gel evet. Diyen gibi. Evet. Yunus Emre değil miydi? Bunun mesela Yoksa... bir şiiri okuyabilir miyiz bununla ilgili? Var mı öyle e, da, dimağımızda ya da hazır elimizde olabilecek Bakalım bir şiir var mı hocam? Hemen. Sizde çok şiir var. Ben şimdi. Uzaklaşmayayım mikrofondan Mesela bir kez gönül yıktın ise diyor ya hı hı. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil Yol odur ki doğru vara göz odur ki hakka ere Er odur ki alçak dura yüceden bakan göz değil işte burada da çok kısaca ben hemen iki sadece iki dörtlüğünü aldım örnek olsun diye. Erdemcim devam edeceğiz yine. Senin fonların çok güzel geliyor altta. Ee, yani şey değil. E, ibadeti bir e, araç olarak görüyor sadece. Bir amaç gibi yapmayın. Yani onu Allah'a ulaşmak için bir araç olarak görün. Bu şekilde kalmasın. Sadece namaz kılmak için namaz kılmayın. Ya da işte... Okumuş olmak için okumayın. İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyor ya. Evet, evet. Gerçekten öz, özünde e, gerçek güzelliği, gerçek sevgiyi, gerçek imanı hissedin. Yani şekle bağlı kalmayın diyor kısaca şiirlerinde bence. Ben öyle anlam çıkarıyorum e, ki. Doğru değil mi? buna benzer hani mesela bir şiirinde ben katkı vermek isterim o anlamda. Hı -hı. Yani çok bilinen şiirlerinden biri değil ama. Ee, Erdem'cim çok fonda da Yine senin sazından Belki de ilk defa Hani bunu e, duymuş olacak belki Bizi dinleyenler hı hı. Severem ben seni candan içeri yolum vardır bu erkandan içeri Beni sorma bana Benden değilem Süretim boş yürür dondan içeri Tecelliden Nasip erdi kimine maksudu bundan içeri Senin aşkın beni benden Alıptır ne şirin dert bu dermandan içeri, Şeriat, tarikat yoldur varana, Hakikat, marifet andan içeri, Süleyman kuş dili bilir dediler, Süleyman var Süleyman'dan içeri, Unuttum din diyanet kaldı benden, Bu ne mezheptir dinden içeri, Dinin terk edenin küfürdür işi, Bu ne küfürdür imandan içeri, Geçer iken Yunus şeş oldu dosta ki kaldı kapıda andan içeri. Burada da çok yani çok güzel bir çok güzel. betinleme var. Hani şimdi dinleyicilerimize de don diye geçen kelimenin anlamı elbise olduğunu belirtelim. Evet. Çünkü bilinenler belki hani suretin yüz olduğunu bilirler ama şeş olmakta. Burada karşılaşma ve rastlamak anlamına gelir. Evet. Bu da bir ayrıntı olarak da bildirmiş olalım. O zaman biraz evvel dediğim ben e, Mısır Ağrı'nın hemen devamını getireyim. Türkümüzü bir de ondan Türkiye sonra. Ondan öle, sonra o zaman. Peki, hazır tamam. elimi almışken. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilemedin, ha bir kuru ekmektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir. Dört kitabın manası, bellidir bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus der ki ey hoca, gerekse var bin hacca. Hepisinden iyice. ...bir gönüle girmektir. Çok güzel. Okumakla adam olunmuyor diyor kısaca evet, Yunus Emre. Güzel. Vallahi günümüzde de öyle ya... ...görüyoruz hakim oluyorsun, savcı oluyorsun... ...ama maalesef... ...adam olamadıktan sonra... ...hiçbir <gülüyor> önemi yok. Evet, Yunus Emre'nin tasavvuvundaki... E, ...anlayışındaki dervişlik... ...olgunluktan... başlıyor herhalde değil mi? Yani bakıldığı zamanda e, hem aşk var... ...hem olgunluk da var. Bu Allah katında da Hı -hı. kendince... Onu kabul görmek olarak, e, tabii nefsini yenmek, iradeye eritmek, kavgaya, nifaka, gösterişe, hamla ve riaya, düşmanlığı ve şekilciliğe de karşı çıkmak evet. olarak. Ona ilişkin o doğruluk, işte dedik ya adalet ve hı hı. hep e, iyi olanı, doğru olanı seçme eğilimine bir örneği var. Çok güzel bir örneğimiz, menkabemiz ama ondan önce... Er, ...demdem bir türkü dinleyelim bence. İyi olur. Ne güzel. Bir, evet. Yunus Emre'nin şiirinin halk türküsü olmuş şeklini dinleyelim. Anonsunu yapar mısınız hocam? Gel gidelim Dosta Gönül. Evet. Dinliyoruz. Kararda durmayalım, bir kararda durmayalım. Gel gidelim dosta gönül, hasretinden yanmayalım. Hasretinden yanmayalım. Gel gidelim dosta gönlü, gel gidelim dosta. Gönlüm. Nabuz ol gönül bana Gel giderim yardan yana Canım kurbandır cana Azrail bizi bulmadan Azrail bizi bulmadan Gel gidelim dosta gönül Gel gidelim dosta gönül Gerçek murada varalım Yarın hatırın sonradım, Yunus Emre'yi alalım Gel gidelim dosta gün. Gerçek mura da Yarın hatırın sonradır. Yunus Emre'in Allah'ı. Evet hocam o hani sizin e, Yunus Emre'nin, Tapduk Emre'nin kapısına gidip Hı -hı. kapılanması vardı ya. Evet. O, Oraya bir devam de, edelim il, mi? Tamam Hı -hı. onunla ilgili de aslında bir menkıbe var. Menkıbeler de e, ağızdan ağza dolaşan anlatılar Hı -hı. aslında rivayetler de desek doğru olur. Hani ne Hı -hı. kadar doğru yanlış bilemiyoruz ama bunlar kulaktan kulağa e, halkımız arasında yaygınlaşan hikayeler, küçük hikayeler. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin hizmetinde bulunurken kendisinin manevi aleminden bir ilerleme olmadığını zannederek üzüntüsünden dağlara kırlara düşer. Yolculuğunda bir gün iki kişiye rast gelir, onlarla arkadaş olur, beraber yer içerler. Yine bir gün sofra kurulmadan önce içlerinden biri dua eder. Dualarının bereketiyle bir sofra gelir, kurulur, başlarlar ve dua sırası Yunus Emre'ye gelir. O da şöyle dua eder. Ya Rabbi benim yüzümü kara çıkarma, arkadaşlarım kim hürmetine dua ettiyse onun hürmetinde duamı kabul et der. Dua bitince de önce siz söyleyin der, Kime, kimin yüzü suyu hürmetine dua ettiniz evet. der Yunus Emre. Arkadaşları da biz Tapduk Emre'nin kapısında hizmet eden Yunus'un hürmetine dua ettik derler. Bunun üzerine Yunus Emre de durumunu anlar ee, ve tekrar Tapduk Emre'nin yanına dönüp onun hizmetine, Devam eder sonra senelerce Hocasına dağdan odun taşır evet. e, Dergaha Getirdiği odunlar hep düzdür e, Eğri odun taşımaz Hocası der ki Ey Yunus bu ne iştir Niye hiç eğri odun getirmezsin der e, Yunus Emre de Efendim bu kapıya eğri odun bile Giremez der Ve doğruluktan işte adaletten Dürüstlükten ne kadar yana olduğunu da Bir kez daha bu örnekle Göstermiş olur, olur. Böyle bir menkıbe var. Herkes tarafından da bilinir. Ben de tekrar bir anlatayım istedim. Yok çok Yunus güzel. Yunus Emre'yi daha iyi tanıma adına. Ay, bilenler belki biliyor ama bilmeyenler için de güzel bir şey oldu. Hani menkıbe dedikleri Hı -hı. rivayetler ama evet. bun, e, bunların örnekleri hani daha doğrusu tasavvuf yönünde Allah sevgisinin ne kadar önemli olduğunu onlar için evet. ne kadar da yukarı çıktığını Hı -hı. gösteriyor. Hı -hı. Yine e, bu hani baktığımız zaman Yunus Emre'ye şimdi Mevlana'nın bir benzeri olarak hani biraz önce ilk girişte de biz de söyledik hani birlikte hı hı, hı. ama şimdi onun Mevlana kadar çok tanınmayışı ise bir yandan kullandığı olan Türkçenin batıda da Farsça kadar çok bilinmemesinden kaynaklanıyor. Hı hı. Öte yandan Türk aydınların da birazcık da o yani 13. yüzyıldan itibaren Yunus Emre'ye pek rağbet etmemelerinden de yani ihmal etmelerinden de hı hı. pek fazla bilimi Mevlana daha öne çıkarıldığı için ama Yunus'taki insanlık sevgisi yani neredeyse kendisiyle özdeşleşmiş sevgi fe felsefesinin bir parçası ve hatta sonucu gibi gözüküyor. Hı hı. Çünkü e, Yunus'un insan sevgisinin ilahi sevgiyle nasıl bağdaştığını gösteren en çarpıcı mısralardan birisi de yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü der. der. Evet. Ya, Yunus Emre'ye göre insan hani, ben o diye bak kendi tarif ettiği zaman insanları din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki Sınıf farkı gözetilmek için sevilmeyi hak etmektedirler. Madem ki insan olur ruh yönüyle Allah'tan gelmektedir. Öyleyse insanlar hiçbir şekilde birbirlerinden bu anlamda ayrılmazlar demesi bile yani günümüzün e, üzerinde bir görüş. Yani hiçbir felsefeye sığmayacak geniş bir görüş. Bir hoşgörü, çok evet. çok geniş. Yani gerçekten de bu anlamda da mesela çok önemli bir şeyi bu tabir ya yani bütün hani izimlere sığmaz. Hani hangi felsefeden alırsanız alın sığmaz. Zaten şeydir işte şu anda da mesela Yunus Emre'yi herkes benimser, herkes kucağa çalar, herkes kendinden görür. Değil mi? Yani işte Evet, evet, kesinlikle. Yani inanç olarak da batırımızda işte Alevilerde, Sünnilerde veyahut da işte mezhepsel e, olarak değil ama Allah sevgisini hı. öne çıkartıp hatta Hz. Muhammed'e de olan sevgisini de şiirlerinde çok fazla kullanır ama orada hiç mezhepsel bir durum yoktur Yok. yani evet, evet tamamen evrensel bir Hı -hı. bakış açısıyla bakıyor ve şiirlerinde bunu yansıtmış o zaman bir şiirinden bir örnek de ben okuyayım olabilir Tabii, tabi hocam varsa. estağfurullah olur mu kalanlara selam olsun bu dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Ecel bükebilimizi, söyletmeye dilimizi, Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, Bizi bir aşan veç ile, Yunanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız, Yüyacağın kepenimiz, saranlara selam olsun. Sala verile kastimize, gider olduk dostumuza, namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Dünyaya gelenler gider, her giz gelmez yola gider, bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözün, yaş doldurmuş iki gözün, bizi bilmeyen ne bilsin? Bilenlere selam olsun. selam olsun. Selam olsun. Çok güzel. Evet. evet. Biz yıllardır okuyoruz bu türküleri, bu şiirleri. Değil mi? Söylüyoruz. Ee, dediğim gibi biraz evvel de e, bahsettik ya. işte sadece hani Türk halk müziği değil. İlahi de, tasavvuf müziğinde de görüyoruz Yunus Emre'yi. Evet. Değil mi? Hı hı. E, türküleştiriyoruz. İşte sanat müziği formunda eser olarak Şiir, okuyoruz. okuyoruz. İlahi evet. formunda okuyoruz. Oratoryo yapıyoruz Hatta evet. Ahmet Adnan Saygun'un çok bilinen bir oratoryosu var Ki Yunus Emre oratoryosu Gerçekten çok güzel dinlemeye değer İnsanın tüylerini ürpertiyor e, Tavsiye ederim Her dilde bilinmesi Öğrenilmesi gereken bir ozanımız Bence e, Anadolu'nun sahip olduğu çok büyük ozanlardan birisi Bir hani O yaşadığı çağ gerçeklerinde göz önünde bulunduğunda Yunus Emre'nin bir başka Önemli tarafı daha var hani hı hı. Ne diyoruz bu çünkü o dönemde hükümetsizlik içinde çalkalanan Moğol istiları, istiları ile hani mahvolan bir Anadolu, Anadolu bir toprakları var. Olmuş, tabii. Tabii, o zaman da batını, yani, sapık batını ceryanlarının hiçbirine kapılmadığı gibi hmm, bu akımların Türklerin bütününe zarar vereceğini düşünerek e, bu engelleyici bir rol üstlenmiş. Ve bu açıdan mı olsa gerek Türkçe'yi evet, sıkça kullanmış. Kesinlikle. Yani hiç... Ve bu yüzyıllara kadar yani şu bulunduğumuz yüzyıla kadar gelmesinin nedeni de halkın anlayacağı dilde yazmış olması evet, şiirlerin belki de çok bu dilde önemli. yazmasaydı parça Arapça da kullanmış hani belki çok ara bir çok zaman öz bir Türkçe kullanmasa da halkın anladığı dilde kullandığı için bence e, geçerliliğini ya da uzun süre kalıcılığını sağlamış. E çünkü Mevlana'dan farkı burada işte o yüzden dedim evet. ya biraz önce anlattığım şey de ona Hı -hı. bahsediliyor çünkü Yunus Emre hem Türk şiirinin de kurucusu oluyor o anlamda Türk Çünkü Türk edebiyatında Türkçe, önemli çok bir önemli. yeri var evet. e, bu anlamda da Milli bir sanatçı gibi de düşünülebilir hani bakıldığı zamanda. Hı hı. Çünkü Nasrettin Hoca, Köroğlu, Dadaloğlu, hani Karacı olan gibi Yunus de şiirlerinde en fazla yani temalar, işlenmiş temalar diğerlerinden farklı ama ilahi aşık, din, yani ahlak, gurbet, evet, yani evet. tabiat, ölümün faniliği fazlaca hemen hemen öne çıkartmış. Hemen hemen bütün konulara evet Hemen buradan bir ama şiirle Ama gelen de hoşgörü ve sevgisi değil diye, mi? Hemen, hemen sizden hemen alalım bir tane bir, de. Bir şiirde ben okuyayım, okumaya çalışayım.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 Aşk denizine daldırır, Tecelliyle doldurur, Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, Mecnun olup yola düşem, Sensin düğünü gün endişem, Bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, Bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, Kulum göğe savuralar, Toprağım anda çağırır, Bana seni gerek seni, Cennet dedikleri ne ki, Birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, Bana seni gerek seni, Yunus durur benim adım, Gün geçtikçe artar ödüm, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Çok güzel. Evet. Ağzıma sağlık. Çok, Çok güzel. Bilinen şiirlerinden biriydi. Bana seni gerek seni. Evet. Şimdi şiirlerine bakarken Şol Cennet'in ırmaklarına rastladım. Ee, Bizde kına gecelerinde ilahi çekilir Celal abi. Hı. Ve ilahide de bu okunur. ...şimdi mesela gelirken de söyledim işte... ...Türk gelinliklerindeki evet, evet, olan... ...Evet, evet, kayınvalidimi dedim ki... ...anne bak Yunus Emre'nin eseri bu biliyorsun değil mi dedim... ...onun hani şiirini siz ilahi şeklinde okuyorsunuz... ...evet dedi ve 4-5 kıtasında dinleyelim. okuyor... ...hani <gülüyor> şey olarak ben şimdi şiirsel olarak okuyayım... ...şiirsel olarak, en azından dinleyelim evet... ...hani ilahi olarak biraz zor olur da... <gülüyor> ...bağlamayla değil mi Erdemciğim biraz zor... Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyü deyü. Aydan aydındır yüzleri, şekerden tatlı sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah deyü deyü. Yunus emre var yarına, koma bugünü yarına. Yarın hakkın divanına, çıkam Allah deyü deyü. Bunu okurlar bizde gelinlere ve gerçekten de melodisi de şeydir, e, dertlidir ve kızlarda. Kına, kına gecesinde kına, hiç duymadım hani, hani evreşe ne derler yük, hani yüksek yüksek, yüksek, yüksek tepelere falan. pardon hani e, o, o anlamda benim bildiğim şeyler onu biz, hiç duymamıştım. Biz de Değişik bir bilgi oldu bizim. Bizde böyle evet. bir ilahi var. Güzel. Ee, şimdi bir türkü arası mı versek acaba Suatcığım? Evet bir türkü arası verelim yine Yunus Emre'nin şiirlerinden. Diyelim? Sizden dinleyelim Dolap için inlersin diyelim? Aa, çok güzel o da. Hadi. Baby Dolap için inilersin, derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, onun için inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, onun için inilerim. Ne tatlıyım, ne acıyım Ben bir dağın acıyım Ne tatlıyım, ne acıyım Ben Mevla'ya duacıyım Derdim vardır enilerim Ben Mevla'ya duacıyım Derdim vardır Enilerim Dağdan kestiler hezenim Bozuldu türlü düzenim Dağdan kestiler ezenim, bozuldu türlü düzenim Ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır inilerim Ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır inilerim Evet e, Yunus Emre'nin eserlerinden de bahsedelim hocam. Yani bir e, eserlerinden onun bilinen sözleri var. Hani onlardan hı hı. da en çok halk arasında kullanılanları var. E, onları da evet toparlayalım en, en azından. en bilinen iki eseri e, biraz önce de size söylediniz. Risaletin Nusiye adında ki bu e, dili ağırdır zaten. aruz vezniyle ile yazılmıştır. Hı hı. Mesnevi şeklindedir. Hani bunu halkımız çok da bilmez. Çok bilinen bir eseri değildir. Bu ağır bir eserdir. Bizim bildiğimiz aslında kendisi toplamamış divan adı Abi, altında evet, ama kendisinden sonra işte e, bilim adamları tarafından edebiyatçılar tarafından toplanmış eserleri e, daha çok hecevezniyle yazılmış ve Türkçe'ye daha ya yakın halkın anlayacağı dilde divanında toplanmış bunları. Şu anda okuduğumuz işte sözleri şiirleri hepsi divanında toplanan o büyük eseri kendisi hmm. toparlamamış tabii mümkün değil bir de eğitiminden ben çok kısaca bahsetmek istiyorum. Evet. Yunus Emre'nin dediğimiz gibi 13. yüzyılda tabii ki üniversiteler yoktu. Onların yerini gören medreseler, medreseler vardı. vardı. Ve medreselerde eğitim gördüler. Ve hakikaten tek bir dalda eğitim görülmüyordu medreselerde. Sadece dinde değil işte felsefede görüyorlardı. ilim bilim de görüyorlardı. Her yönden kendilerini geliştiriyorlardı. İşte Farsçasını, Arapçasını yani dilini de öğreniyordu aynı zamanda. Ve öğrendikçe doluyor ve dolduklarında yazıyorlar sürekli evet. yazıyor çiziyor şiirine döküyor ve yaşam felsefesi halini getiriyor ve bir olgunluğa erişiyor işte ee, ermek dedik ya demin i̇şte kamile, gibi. kamile Hı -hı. ulaşmak gibi hani alevilik ve bektaşlık şeyinde bu öğretisinde e, insanı kamil olmak er ermişlik erenlik e, tanımları söyleniyor bunlara Şeyde ise e, Mevlevi hanelerde ise Dede yine orada da yine dede var Mesela dede efendi sanat müziğinde Bildiğimiz hı -hı, dede hı. efendi yedi yıl mesela Kapılanmış yani orada e, Ne diyelim Çile çekmiştir Çile denir zaten ona da hı -hı, Hacı Bektaş Aha, bu, Veli'deki gibi, evet, yani hane. gibi çile, haneler vardır Aynı şey aslında Hepsi dediğim hı -hı. gibi ...aynı öğretinin değişik kolları. Nefsini şeklinde. kör etme gibi terbiye aynen, etmeye aynen öyle, çalışan. terbiye ediyor. Evet. E, sadece hani dünyaya kapılarını kapatmıyor. İlimden, bilimden, her bir şeyden, sanattan payını alıyor, öğreniyor, pişiriyor kendisini... ...ve ondan sonra piştikten sonra da o olgunluğa eriştikten sonra öğretilerini artık aktarmaya, yazmaya, çizmeye başlıyor. İşte biz de onun meyvelerini yiyoruz böyle yüzyıllar sonrasında aktarılmış olarak geliyor... Birkaç tane de evet, örneğin sözleri, aslında o kadar çok ki. Hani evet. Şimdi konu olarak ayırsak işte hoşgörü, sevgi, Allah sevgisi, insan sevgisi diye pek çok e, konu başlığında incelenebilir Yunus Emre'nin şiirleri. İlk başta dediğim gibi bir derya bunu ufacık bir kaba sokamayız elbette ama sadece biz bir, bir sadımlık bir program yapıyoruz. Şöyle hmm. azıcık da olsa tanıtma adına. E, her yerde, her seste, her renkte Allah'ın varlığını bulan şair bu dilsiz varlıkların büyük e, tanışındaki gizli dilin hayrandır diyor. Ve şöyle bir dörtlük mesela söylüyor. Altındadır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzadıkça budakları, biter Allah deyudayı. Demin evet. okuduğum gibi aynı, ilahide ilahi okuduğum hı hı. gibi. Ee, Bağdı sabaya sorsunlar, canan illeri kan dedür. Görenler haber versinler Canan illeri kandıdür diye de diğer diğer gezdiğini ve Allah sevgisine ermek için özellikle hani hı hı. insan sevgisiyle başlayıp da ondan sonra gerçek aşka ermenin derdinde oluyorlar oluyorlar ya erenlerimiz. Hı hı. Evet. O gezgin aşıklardan birisi aslında Yunus Emre'de. Hani şey olup olmadığını çok net söyleyemiyoruz. Hani Ozan deyince hemen sazı sırtına atmış zaten. işte bu Suları gibi mesela. Kırk yıl dağda diğer gezmiş değil. değil. Bunlar biraz daha insan sevgisini hak yani Allah aşkında öğüten kişiler. Biraz daha şeyler gezerken e, sazı olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen e, neyler olabilir, nefes düşüyorlar, evet. neyler çalınıyor. Bağlama olup olmadığı hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum şu anda. Dilinden bahsettik yine. İşte konularını söyledik. Çok çok zamanımız dar diye ben böyle şey yapıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ben diye. şeyle bitirelim isterim hocam. Yani şimdi biraz girişte de söyledik ya pardon. Yunus Emre'nin hani mezarı ve türbesiyle ilgili olan kısımlarla ilgili. Herkes sevdiği için değişik değişik yerlerdeydir demişler diye. Hani bilinenler benim bildiğim Eskişehir'in Mialiçik ilçesine bağlı Sarıköy'de hani ee, ve Karaman'da Yunus Emre evet. camileri var ya onun avlusunda Türk diye Biliyorum, biliyor ama bilinmeyenlerde var mesela hani Bursa, Aksrail, Ortaköy ilçesinde, Ünye'de mesela evet. Ordu'da, var. Kula'da, Emreköy'de, Köyü'nde, Erzurum'da hatta e, yakında hani gidip gezmiştim bayağı e, şeyde Tokat'ın Niksa ilçesinde varmış. Ben onu mesela görmedim Mışlı diyorum çünkü bilmiyorum. Yani evet. Oraya kadar gitmeme rağmen senelerce gidip gelirim görmedim. Isparta'nın Gölen ilçesinde, Afyon'un Sandıklı hı hı. ilçesinde, Sıvas yakınında bir yol üstünde gözüküyor. Hatta Azerbaycan'da Şeki şehrinde de bulunmaktadır türbe anlamında ama hı hı. hani mezarlar buradadır diye de öyle herkes kendisi sahiplendiği için aslında güzel evet. de bir şey. Tabii, tabii. O anlamda ama... En çok bilinen menkibelere de bakılıp düşünüldüğüne de Eskişehir'in Sarıköy'deki Eskişehir'de. türbenin asıl Yunus Emre türbesi olduğu düşünülebiliyor evet, bu anlamda da. Ee, biz e, bir şeyi hani Yunus Emre çok e, geniş anlamda da anlatmak gerekirse belki dediğiniz gibi programa sığmaz ama e, süremiz de doluyor. Onun için bir, bir türküyle bitireceğimiz için yani onun şiirlerinden birini evet. vedalaşalım mı derim. Şiirlerinden bir örnek daha vermek istiyorum evet. Çok beğendiğim güzel bir şiirini Hak'tan gelen şerbeti içtik, elhamdülillah Şol kudret denizini Geçtik elhamdülillah Şol karşıki dağları Meşeleri bağları Sağlık safalık ile Açtık elhamdülillah Kuru idik yaş olduk Kanatlandık Kuş olduk Birbirimize eş olduk Uçtuk elhamdülillah Vardığımız illere Şol sefa gönüllere Halka taptuk manisin Saçtık elhamdülillah Beri gel Barışalım Yad isen bilişelim Atımız eğerlendi Estik elhamdülillah İndik rumu kışladık Çok hayır şer işledik Uş bahar geldi Geri göçtük Göştük elhamdülillah. Direllik pınar olduk. İrkildik ırmak olduk. Aktık denize, dolduk, dolduk, taştık elhamdülillah. Taptığın tapusuna, kul olduk kapısına. Yunus miskin çiydik, piştik elhamdülillah. Evet Herkese çok güzel. Herkese pişmek nasip etsin Allah diyoruz ve <gülüyor> sağ olasın Erdemciğim. Hangi türküyle bitirelim? Geldi geçti ömrüm benim. Şol yele sip geçmiş gibi diyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya türkülerle ve ozanlarımızla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet Radyo Havan dinleyicileri türküler ve yaşam programımız burada sonu eriyor. Ee, yine e Mail adresimizi verelim, oradaki görüşlerinizi alalım. Türküler ve Yasam et adresinize görüşlerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, kalın Türkülerle kalın. Geçmiş gibi Hele bana öyle gelir Bir göz açıp yummuş gibi Hey hey hey Bir göz açıp yummuş gibi Hey hey hey Adem olları ekinlere benzer gider kimi biter kimi ter yere tohum saçmış gibi hey hey hey yere to. Saçmış gibi Hey Hey Hey Ekin'i biçmiş gibi hey hey hey gök ekin'i biçmiş gibi hey hey Gibi. Hey, hey, hey, hey Aa bu hayat içmiş gibi yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga